Ve alaakbete lill-Muttaqin. Bısalatır ve selamü’l-aleyküm, Sıyıdına ve nabiyına ve şefiğine Muhammed, ve ala aleyhi ve sallamuhü’l-ajmāin. Ağzıb-illahim, İnne el-dine inde Allah'il-İslam El-Aye Sadakallahu'l-Azim Ve bellana Resulüne el-Nabiyyul-Kerim Ve nahnu ala zâlike mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selim Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in doğum ayı Rabi'ül evvel münasebetiyle ve ilaveten Rabi'ül sanide de Allah'ın yüce rasulünden ali sevgilisinden beşeriyetin ezeli ve ebedi kurtarıcısı ve lideri Hazretim Muhammed Mustafa'dan söz açtık. Deryadan bir katre, güneşten bir zerre kemalat ve fazayili Muhammediye üzerinde sizlerle hasbihal ettik. Rabiül evvelden evvel Rabiül evvel ayından evvelki derslerimizde Cibril hadisi yarım kalmıştı muhterem Müslümanlar. Ve size vaat etmiştim Peygamber-i Zişan Efendimizin mavzu bahsi beyanından sonra hadisi tamamlayacağım diye bugünkü dersimizde Cibril hadisini tamamlayacağız inşallah muhterem Müslümanlar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 Ve takaza Allahu İbrahimen ayetiyle kainata fazileti ilan edilen büyük peygamber salavatullahı ala nabiyina ve aleyh hazretleri ateşe atılıyor muhterem emmiler ya ya batıl hakkı yok etmenin mücadelesinde Allah'ın dostu ve halili İbrahim'i aleyhissalatu vesselam ateşe atıyor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 hem arz üzerindeki hakkın ve hakikatin peygamberi ve temsilcisi. Öyle olunca, قُلْنَا ya نَارُ kuni بَرْدَنْ وَسَلَامًا عَلَى İbrahim. Cenab-ı Halık-ı Zülcelal, O benim halilimdir ey ateş, yakamazsın onu, buyuruyor Mevla. Ona serin ve selamet ol. Muhtemem İbrahim aleyhisselam'ı,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 şuur diyoruz ya Kur'an-ı Kerim "vahum la yeş'urun laallehum yeş'urun" ayetleriyle ne olur şuur etselerdi onlar şuur etmedikleri için bu kahra çarpıldılar ayetlerde müktelif ayatlahiide "laallehum yaqilun" "yarifun ya'lemun la yalamun, da ya'rifun" ya Kur'an-ı Kerim ya yeah, ya yeah.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 Hak batıla mutlaka galip gelecektir inşallah. Muhterem Müslümanlar o hakkın, o hak dininin yani Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan, Hazreti Nuh'u gemide kurtaran, Hazreti Musa'yı firavuna galip getiren, Hazreti İsa'yı göklere çektiren tevhid ve İslam akidesi.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 وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Sizin dininizin İslam olmasından da razı oldum buyuruyor Cenab-ı Halik-ı Zülcelal. Muhterem Müslümanlar, hocanız olarak, cemaatim olarak sizler, topyekunumuz bugün ve arz üzerindeki bir buçuk milyara yakın insan bu nurun sahibi Elhamdülillahi Teala. 53-55 İslam devleti muhterem müminler,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 bir buçuk milyarın perakente haliyle adeta perişanlık yaşıyor arzu üzerinde. Halbuki ise eğer inna din a İslam ve raziyutulakumul İslam a din a ile wahtesumu bihabli Allahi cemiyen ve la tafarquu ayetindeki gelen gür şese ve innaha da sıratı mıstakiman fatabihu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 Orta yaşlı ve gençler muhterem Müslümanlar şuurlaşmaya mecburlar çünkü dünya ölüm kalım mücadelesi içerisindedir. Şu Amerikan köpeğine bakınız muhterem Müslümanlar ya koskoca Orta Doğu'yu cadı kazanı gibi nasıl karıştırıyor ya sırf menfaati için sırf çıkarı için Sırf ben diyebilmek için, sırf dünyada bir tek Amerika var dedirtebilmek için nasıl canlara kıyıyor, nasıl nasıl yuvalar yıkıyor, çıralar söndürülüyor. Evet muhterem Müslümanlar, nasıl doğranıyor, kubbeler insanların üzerine göçürülüyor, sonra da işte biz böyle yaparız dercesine dünyaya çalım satıyor. Müslümanlar, neredesiniz Allah aşkına? Hı? Bir buçuk milyar 55 İslam devleti neredesiniz Allah aşkına? Yok hocam günü geliyor inşallah günü geliyor. Bu ilahi bir parmak işaretine bakıyor ve o günlerde yaklaşıyor inşallahu teala. Mesela Türkiye'mizi misal olarak verelim, baya bir fetret devri geçirdik muhterem müminler ya. 80 seneye yakın bir fetret devri. Ya, mukaddesatımızı siyah gösterdiler. Dinimize yeşil zehir dedirttiler muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'e yıllarca çöl kanunu dediler muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz için Mekke'de zuhur etmiş, orada uful etmiştir. Bizimle bir alakası ilgisi yok diye yıllarca konuştular. Mutluklar çektiler muhterem Müslümanlar. İslamlara... Müslümanlara, alimlere, müftilere, softa, yobaz, gerici, tutucu, örümcek kafalı, daha neler ve neler. Muhterem müminler bugün artık İslam alemi Türkiye'den başlayarak kabuğunu çatlatıyor elhamdülillah. etale. Ha Müslümanlar ne dersiniz? İslam alemi bugün kabuğunu çatlatıyor artık. Ben varım diyecek güne doğru inşallah Teala Muhterem Müslümanlar böyle bir mukaddimeden sonra sözümü yerine getirmek için Cibril hadisine geçiyorum. İslam'ın omurgası olan bir hadisi şerif. İmanın İslam'ın omurgası olan bir hadisi şerif. Kütüb-ü Sitte hadisi. Mesabihin iman bahsinde ilk hadisi. Hatta ben eskiden beri vaazlarında şöyle derim muhterem Müslümanlar.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 Raziyyallahu Taala an Hazretleridir muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Ömer Raziyyallahun efendimiz şöyle konuşuyor bakınız: "Bir nahnu bizimle Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem zaten yemin iz tala aleyna alıyna, şedidü adam geldi. ve şedidü bir şar la yura sakallı. O, sefer ve la koyu minna ahad Hatta Celesa İlen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, kale, Muhammed akbirni anil İslam. Muhterem Müslümanlar, benim 1949'da İplikçi Camii'nde ilk dersimin ana muzuğu buydu bu hadis-i şerif'ti, Cibril hadisi. Evvelce de söyledim ben size, Ben de güzel hatırası var bu hadis-i şerifin ama o hatırayı artık anlatmaya zamanım müsait değil. Hadisten bahsedeceğim size inşallah Teala. Ve ömrümün sonuna kadar da Fatiha'yı ezberlediğim gibi bu hadisi şerifi kuvve hafızamda tutuyorum ki bende büyük hatırası var. Cenab-ı Ömer radıyallahu teala anı efendimiz buyuruyorlar ki ''Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem'' Bir gün biz bütün sahabeyle ile birlikte Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin önünde ve yanında oturuyorduk Resulullah ile beraber. اِذْ تَلَا عَلَيْنَا رَجُلُونَ شَدِيدُ بَيَعْضِ ve وَشَدِيدُ سَوَادِ şar Bir zat ani iç çıka geldi diyor. Muhterem ümmiller erbabının malumu, dekale aleyna demiyor, girdi demiyor. Tulu etti diyor. Yani ne kapı kıcırtısı var, ne bir kapı kanatının açılma sesi var. Anında o zat, Heyda verdi. Tulu güneşin doğduğu gibi tulu edi verdi. Üzerinde bembeyaz kar gibi anamızın ak sütü gibi pırıl pırıl bir elbise, yüzü de öyle beyaz fakat saçları ve sakalı ziyadesiyle siyah mı siyah muhteremimler. Hani fevkaladeden bir ve şeyi tarif ederken ay parçası gibi bir yüz deriz ya Müslümanlar öyle ay parçası gibi parıl parıl bir yüz ben beyazda girilmiş giyinmiş la yura alay esaru sefer <gülüyor> ve la ya'rifuhu min o zatın ne yakası terlemiş ne de üzerinde paçasında toz toprak var en tarihinin eteklerinde pırıl pırıl çıkageldi geldi. la ya'rifuhu min 124 bin sahabe diyoruz ya muhterem Müslümanlar, daha henüz o rakama varmamıştır, sadri İslam'dır, bidayettir Medine'yi tahir eden, Mescid-i Saadet'i dolduran bir sahabe zümresi, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah o teala, içimizden hiçbir sahabi bu zatı tanımıyor diyor. Şimdiye kadar, o ana kadar görmediğimiz böyle parıl parıl bir zat çıkageldi. Hatta celese ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberi Zişan Efendimizin önüne kadar vardı ve oturdu. Fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi ve vaza kefeyhi ala fakhveyhi fe ya Muhammed, akbir <gülüyor> ni'anil islam. Peygamber Efendimizin önüne oturdu ve diz kapaklarını Resulullah'ın dizine dayadı. Samimiyete bakın, yakınlığa bakın muhterem Müslümanlar.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 Bir aralık şu kürsüde Mesabihi Şerif, Mişkatü Mesabih'le beraber okuttu muhterem Müslümanlar. Bu hadis-i şerifi okuduk da buraya geldiği zaman وَوَضَٓا كَفَّيْهِ عَلَى de Dedi ki biz talebeliğimiz devresi kırklı seneler. Ali cemaat dedi buraya iki mana verilir zamirler itibariyle dedi. Gelen zat elini talebe gibi kendi uylukları üzerine koydu manası da var aşırı samimiyetten dolayı zamir Peygamber Efendimiz'e gidiyor ve vallahi keffeyi ala fahdihi Resulü'z Zihan'ın üzerine ellerini koydu manası da verilebilir. Arapça böyle müsait acayip bir lisan. Onun için ehli cennetin dili de Arapça olacakmış. Hadi bakayım hepiniz Arapçayı öğrenin orada acemilik çekmeyin inşallahu Teala. <gülüyor> Müslümanlar. Ehli cennetin dili de Arapça olacakmış.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 İslam sistemine göre, İslam hikmetine göre وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde her zaman okuyoruz ya muhterem Müslümanlar, yeri geldikçe tekrar okuyoruz tabi. Sizi kabilelere, şehirlere, vilayetlere, kazalara ayırdık. Bilişesiniz, tanışasınız, kucaklaşasınız diye. Sonra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 Muhterem Müslümanlar yine okudum size diyorum. Haccetül Vedâ hutbesinden bir cümlede böyle: "Lâ li'arâbiyyin 'alâ acemîn ve lâ li'acemîn 'alâ arâbiyyin ve lâ li'ahmar 'alâ aswad ve lâ li'aswad 'alâ ahmar. İnne ekremakum indallâhi ettakakum." Ey osabım, Arab'ın Acem'e, Acem'in Araba, Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün beyazın siyaha, siyahın beyaza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 Kimin neslindensin falan diye sormayacaklar ya. Müslümanlar kulağınızın devamlı çınlamasını istiyorum. Kimin neslindensin, hangi ırktansın, hangi soydansın, hangi sokta? Yok, yok o gün. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Peygamber zade, veli zade, alimin oğlu, şeyhın torunu. Hayır. Hayır, hayır, hayır.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 ver gerisini bana bırak diyordu. Ya muhtemelen insanlar. Ebu Talip, Peygamber Efendimizin amcası böyle cevap verdi. Muhammed'im, kav kavmi Kureyş beni kınarlar dedi. Aba ve ecdadının dini bıraktı da ye yeğeninin getirdiği dine uydu diye beni kınarlar dedi.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 kaşı ve siyah sakalı Peygamber Efendimiz'in uylukları üzerine elini koydu veya kendi uylukları üzerine ah bir ni anil İslam. İslam'dan haber verir misin bize ya Muhammed? Bana İslam'dan haber ver ya Resulullah." dedi. Muhterem Müslümanlar, İslam için birkaç cümlecik söyledim. Sözü uzatmıyorum çünkü hadisi bugün bitireyim dedim ama Allah bilir tabii. Peygamber Efendimiz buyurdular ki "Fekael El-İslam en teşhed e la ilahe illallah ve en Muhammedur Resulullah ve tu'im es salate ve tu'tiye zekate ve tesuma Ramazana ve tu'al beytin istiğafata ilehi sabila. Mütercimsel Allah'ın Resulü İslam'ı beş şeyle tesbit buyurdular.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 ve وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri men şehide en la ilahe illallah ve enni rasulullah sadikan min kalbih dehal el cennet bir kimse kalbinden sıdk ile ve tasdikle ve inanarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedan rasulullah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 Dehalel cenne, o kimse cennete girdi buyuruyorlar. Arkasındaki dört şartı da okuyacağım yalnız muhterem Müslümanlar. Onu unutmayın. Kelime-i şehadetle ben size elli defa söyledim muhterem müminler. Onun için bir cümleyle şöyle söyleyeyim. Dihiyetül kelbi, huzuru peygamberiye gelip,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 Kelime-i şahadeti okuyunca Allah Resulünün diliyle böyle soruluyor. Ne alıyorsun? İslam şerefiyle müşerref oldun artık ya diye. ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Cibril'ini gönderiyor. Şöyle diyordu diye. Ya Resulullah ben bu kadar günah işledim. Bunlar ne olacak? Müslüman oldum ama bu kadar günah işledim ben. <gülüyor> Cenabı Cibril geliyor. Ya Muhammed Dihye'ye tebliğ et, söyle, geçmiş 60 senelik günahını bir şehadetle Mevla affetti. Ya, ya. Mesabi hadisi muhterem Müslümanlar. Mesabi hadisi, 99 sene yaşamış, 99 dokuz sicillatı huzuru ilahiye, zabıt varakaları getirilmiş, bakılıyor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 Üzülmeyin sıra bir gün bizde olacak inşallah. Allah'a inananlar, ahirete gönül verenler sıra bir gün bizde olacak Teala. Ve mahkemeye, mahkemeyi kübra denir o mahkemeye. Bir tek de hakimi var. Allahu u Zülcelal. Eley bi ahkemil hakimin fehvasınca. ya. Ey şahitleri kim olacak hocam?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 Siz bizim gözümüz, kulağımız, dilimiz değil misiniz? <gülüyor> bütün uzuvlar cevap olarak diyecekler ki bütün kainata natıka veren Allah bize de söyleyin dediği söylüyoruz diyecekler. Mesela mahşerde, huzuru izzette, mevla mütalin Müteal'in huzurunda bütün hakikatler böyle dökülecek ve kazananlar dünyada tevhide sarılıp ilahi hakikate gönül verip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 Mesabi hadisi dedim, kütübü sitte hadisi, sahih hadis. Muhterem Müslümanlar, dalgalara geliyor, okulun hasenat kefesine konuyor. 99 sicillata ağır basıyor, hasenata ağır geliyor. O manevi verak. Kul hayret içinde, melekler de belki şaşırmış bir halde. Ya Rabbi hikmetinden sorulmaz, nedir bu? Senin bir gece, bir gece...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 Gözleri açık, cehennemdeki çukurunu görüp çığlığı basa basa parmaklarını ve yorganını geberip gidecek. Çoğunu gördük. Çoğunu gördük muhteremliğe. Fâtebirû ya ülil efsâr. Ey akıl ve göz sahipleri ibret alınız. İbret alınız. Fâtebirû ya ülil efsar Onun için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 ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضُهِمْ يَلْعَبُونَ Bu da kelam-ı ilahi. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضُهِمْ Allah de ya Muhammed sonra onları bırak kendi dalıp yüzmelerinde devam etsinler. Eğer ihşat duymuyorlarsa, söz dinlemiyorlarsa, tebliğe kulak vermiyorlarsa ve kendi yollarını, batıllarını seçiyorlarsa bırak onlar dalıp yüzsünler biraz ölüm gelince anlayacaklardır ya muhteremimler. Bunun şu bahsin hatırası pek çok muhteremimler söylemekle bitmez. Ben geçen derslerimde söyledim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kâle lâ ilâhe illallah sâdikan min kalbihi dakhala'l cenne" diyorlar. Bir kimse kalbinden tasdikle ''La ilâhe illallah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 Yolumuza feda olsun ya Resulallah. Müsaade ederseniz bu müjdeyi şimdiden vermeyelim. Çünkü, çünkü diğer ferahizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de cennete gireceğim diye diğer ferahizi nas ihmal edebilir. Müsaade ederseniz böyle bir müjdeyi vermeyelim ya Resulallah. Ya Ömer sabetlisin. peki.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 nur yüzlü, siyah sakallı siyah saçlı ve kaşlı oza soruyordu ya ah bir ni'anil islam islamdan haber ver bütün sahabe böyle bakıyorlar muhterem ümmiller islamdan haber ver ya Muhammed el islamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra ve tuqime salate namazını da kılarsın buyuruyor Peygamber Efendimiz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 E hocam, hadi biz böyle cebatız böyle söylüyorsun. E o büyük büyük koca koca adamlarda namaz kılacak mı? Hani Çankaya otu Çankaya'da oturanlardan tutunuz da başvekâlet köşkünde bulunanlar falan böyle hani valiler, kaymakamlar, büyük amirler, mebuslar, bakanlar falan onlarda namaz kılacak mı? Mecburlar mı? Kırklı seneler. Kalebeliyim devresi Konya ikinci ordu komutanı Cuma kılmaya gelirdi muhterem Müslümanlar. Naci Paşa isminde hiç unutmuyorum. Böyle pantolonunda kırmızı çubuklar kalın kırmızı çubuklu. Evet araba böyle şimal kapısının önünde durur. Yaveri cizmesini çeker kapıda falan. Şu aralarda dururdu muhterem Müminler. Er bir iki er de varmış. Paşa böyle ileriye durunca yanında boşluk var erler geri durmuşlar. Paşa erin omuzundan tutuyor böyle çekiyor. Gel oğlum gel diyor. Burası barigahı mecdi uluhiyet huzuru ilahi. Burada ordu komutanıyla erin farkı olmaz diyor. Asıl el elini arşa açtığı zaman göz yaşlarıyla istediğini koparandır diyor. Mevla nezdinde geçkil olandır. Nezdi uluhiyetten nazı geçendir. Dileklerini Mevlasına kabul ettiren kuldur diyor. Mevla'nın huzurunda Sırma, forma, apulet, yıldız, bakan, çakan O biri Ebeden ve ebeden ve ebeden Evet Ya Ya Mühendistir, tabiptir Hakimdir diye sormazlar diyor. Orada kalbi selim, iman dolu gönül ehlinden soracaklar diyor. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve şunu söylüyorum size, namaz kılınırdı, paşa buradan böyle ağır ağır kapıya kadar yürürdü. İçli ihtiyarlarımız şarıl şarıl gözyaşlarıyla, Ordu komutanımızla namaz kıldık Rabbim ne güzel günler diye böyle Cenab-ı Hakk'a hamd ederdi. Ne güzel anlar diye. ya Halbuki şey o da kul. Aynı şeyle mükellef. Ama ordu komutanını yanında namazda gördüğü için, barigah-ı mecluliyetine komutanıyla beraber el açtığı için duyduğu hazzı Konyalı kardeşlerim gözyaşlarıyla ifade ederlerdi. Ben bunu yaşamış insanım. Öyle olunca biz ezelden ebede 48 senedir kürsüyümüzde böyle diyoruz. Bizimle beraber arşa el açan cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, valiler, amirler, memurlar en yukarıdan mahalle muhtarına kadar bütün vazifelerin tevhidin ışığıyla nurlanmış Hazreti Kur'an'a çelik pençesiyle sarılmış, arşın Rabbine dileklerini gözyaşlarına yükselten sahipler istiyoruz yüze Rabbim. Bu Necip milletin arzularını kursağında koyma Allah'ım. Evet, buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hatta hakka ıttibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı Garrai Ahmediyeyi ahmediye-i muhammediye ve ittibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyleye. Cümlemize ve bir buçuk milyarlık İslam aleminde mevcut kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Subhan Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Aleminel Fatiha.